Karite'den herkese merhaba. Çağdaş Düşünme ile karşınızdayız. Her program olduğu gibi bu akşamda düşünme üzerine konuşacağız. Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte farklı konu başlıklarımız var. Bunları irdeleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hoş nasılsınız? Bulduk. Sağ olun. Sizler değilseniz inşallah. Bizler de iyiyiz Allah hocam. Öncelikle iyisi. teşekkür mesajlarını hmm. iletmek isterim. Hmm. Çok fazla teşekkür var. Her programda dile getiriyorum ama yoğun bir talep olduğu için bunu dile getiremem noktasında çok teşekkür ediyorlar. İyi ki var hocamız diyorlar Ne dersiniz burada? Çok teşekkür ediyorum onları. E, Toplumuz da e, ihtiyacın ne olduğunun farkında ve bu ihtiyacın e, yol göstericilerine ihtiyacı olduğunu biliyor. Herhalde bizim programda bunu birazcık gördüler. Ama şunu söyleyeyim ki bu bir çiçekle yaz olmaz, bir kişiyle olmaz. Ee, çok kişi olması gerekiyor. Ee, o nedenle biz her zaman, her hafta, her programda bir bunları üretmek için, düşünür üretmek için bir felsefe üniversitesinin kurulması gerektiğini bir kez daha zikredeyim. O zaman, çünkü bu düşünme işi toplumsal kolektif bir hale gelmesi gerekiyor. Onun içinde bütün olarak ele almak gerekiyor. Her alanın hatta en sonunda bütün toplumun bu düşünme becerisi, sistemli düşünme işini yapabilir hale gelmesi gerekiyor. O nedenle de çok kişiye ihtiyaç var. Hı hı. Şimdi programlarımızın eee bir fonksiyon gördüğünü görüyorum. Ee, diğer televizyon kanallarında da artık düşünmeden, akılcı ve bilimsel düşünmeden, çağdaş düşünmeden söz ediliyor. Ama birer slogan olarak e, söz ediliyor, içi boş. E, Hakikatin içini doldurmak ömür istiyor. Çok çalışmak istiyor, çok kişi istiyor. Ben... E, Halkıma teşekkür ediyorum. Aslında teşekkürden çok tebrik etmek istiyorum. Ee, i̇htiyacın ne olduğunun farkında olduğu için. Bizim de zaten bu programlarla e, yapmak istediğimiz şey farkındalık üretmektir. Ee, farkındalık çok önemli bir şeydir. Farkındalık e, oluşunca gereğini insanlar yapar. Yaparlar. Evet. Evet hocam, şimdi bugün yine farklı başlıklarımız, konularımız var. Bunları konuşacağız. Neler konuşacağız? İnsanlık çizgisi medeniyet. Bunlardan bahsedeceğiz. Düşünme üzerine dikkat çeken başlıklarımız var. Akılcı ve bilimsel düşünme, layık ve seküler düşünme, diyalektik düşünme gibi. Bunları irdeleyeceğiz. Edebiyat ve felsefe ilişkisini anlatıyordunuz aslında Hı -hı. geçen hafta. Biraz giriş yapmıştık ama bunu biraz daha detaylandıracağız. Özgürlük kavramı üzerine konuşacağız. Bunlardan öncesinde yine kitabınızı göstereyim. Çünkü yine böyle birkaç kişi göremedik kitabı demiş. Tekrar göstereyim. Hı -hı. Yönetmenim de gösterebilirse, ekrana verebilirse sevinirim. Evet hocam, buyurun başlayalım medeniyet ve insanlık çizgisiyle. Şimdi insan dediğimiz zaman akla ilk gelmesi gereken şey düşünmedir. Ama bu her zaman söylediğim gibi beşeri düşünmedir. İlk insanlıktan itibaren bu beşeri düşünme sürekli yapılmıştır ve bir insanlık çizgisi dediğimiz bir rota bir güzergah üretilmiştir. Bunu düşünürler üretmiştir. Önce düşünme, sonra uygulama gelir. O nedenle medeniyet uygulamadır. Ama uyguladığı şeyin medeniyetin uyguladığı şeyin fikirleri önemlidir. Bunları birileri önce e, düşünerek icat etmiş, sonradan e, birileri ki pratisyenler, uygulayıcılar bunları uygulamaya dökmüşlerdir. Medeniyet budur. Eğer düşünme fikri yoksa medeniyet de yoktur. Dolayısıyla ilk insandan bugüne kadar bir çizgi çizersek insanlık çizgisi olarak geçenlerde e, bu anlattığımız düşünme evreleri bu insanlık çizgisinin her döneminin bir kesitini oluşturur. Ve insanlık bir kesitten öbürüne bir sonrakine geçince bir daha geri dönmemiştir. Bu nedenle hiç kimse efendim bugünkü kesit bir gün akamete uğrayacak, yok olacak, geriye döneceğiz. Böyle bir beklentiyle, umutla kendilerini avutmasınlar, teselli etmesinler bir an önce bugünkü kesite e, adapte olmaya çalışsınlar. Şimdi bugünkü kesite baktığımız zaman akılcı ve bilimsel düşünme kesitidir ve onun ürünleri e, bu kesiti oluşturur. Mesela bizim tanrısal düşünme e, dediğimiz o dönemde e, tarım medeniyeti ilk medeniyet olarak o gösterilir ve tarım medeniyetidir. Tarım ilk medeniyettir ama e, bugün tarım işleri yaparak medeniyet üretemezsiniz. Bugün ancak bugünün akıl çapının ürettiği fikirlerin e, icatlardır bunlar. Bunların uygulamaya konmasıyla ancak medeniyet üretebilirsiniz. Mesela o nedenle insanlık meden çizgisi tek olduğu için insanlığın medeniyeti de tektir. Sadece bu medeniyetin değişik yorumları vardır. Mesela tanrı kavramı, milattan önce 10000'deki tanrı kavramı, ona bağlantılı olarak mabet kavramı. Bunu birileri icat etti bunları. Şimdi bu icat edenler genellikle insanlık tarihine geçiyorlar. Ama mesela ilk mabedi e, uygulamaya koyan, yapanın pek ismine rastlamayız. Fakat önemli olan burada şudur, ilk mabedi icat etmektir önemli olan. O mabet icat edildikten sonra kimi kilise, kimi havra, kimi tapınak, kimi cami e, yapmakla aslında bir medeniyet üretmiş olmuyorlar var olan o insanlık çizgisinin değişik yorumlarını yapıyorlar. Bu insanlık çizgisiyle medeniyeti şöyle benzetebiliriz. Mesela internette müzik dinleyeceğimiz zaman o müzik e, kasetine parçasına bastığımızda altta önce bir genellikle gri oluyor herhalde bir çizgi gelir. Evet. Sonra da arkasından kırmızı bir çizgi gelir. O ilk çizgi onun içindeki fikirlerin e, download'u indirilmesidir. Arkasından gelen kırmızı çizgi de onu çalar. O çizgi e, şimdi insanlık çizgisi mi olmuş olabilir? O ilk gelen çizgi insanlık çizgisi. Sonuçlaştırma güzel bir örnek evet. oldu. Öbür çalan çizgi de onu, orada olanı. Orada olmasa neyi çalacak? Hiçbir şey çalamaz. Dolayısıyla medeniyet üretmekten çok insanlık çizgisini üretmek çok önemlidir. Hı hı. O nedenle e, bilim ve felsefe tarihlerine gittiğimiz zaman bu ilk e, düşünürler ve ilk bilim insanlarının isimlerine rastlarız. E, genellikle uygulama yapanların pek ismine rastlamayız. O ancak mühendislik alanında bir tarih olursa onun tarihinde görülebilir. Hı hı. Ama insanlık çizgisi ve medeniyeti tarihine genellikle e, bu medeniyeti doğuran fikirleri ilk icat edenler e, yer alır. Evet. Bu nedenle bunu şunun için anlattık bir insan var toplumlar var ama bir de insanlık dediğimiz bir kavram var. Bu insanlık kavramı herkesindir. Herkesin. Yani kendisini insanlığın bir parçası gören herkesindir. O nedenle medeniyetin bir kesitine doğu medeniyetidir, batı medeniyetidir. veya da insanlık çizgisinin bir kesitine filanca milletin ürünüdür öbürü filanca milletin ürünüdür şeklinde bir e, tanımlama pek göremeyiz. O nedenle mesela bugünkü e, insanlık çizgisinin kesitini batıdaki e, düşünürler e, üretiyor, oluşturuyor. Ama batının ürünü diyemez. Mi? Batının ürünü diyemeyiz. <Gülüyor> Çünkü o toplumun bir kültür gibi, bir yemek çeşidi gibi Toplumun ürünü değil, toplu kolektif ürünü değildir. Hasbel kader, orada yaşamış olan düşünürlerin için. ürünüdür. Nitekim O o çizgi geçmişteki bütün kesitleri kendisinin görür. Mesela ilk medeniyeti doğuran doğudaydı, bizim Mezopotamya'daydı. Ona Doğu medeniyeti diyerek kendisinin olmaktan çıkarmıyor. Kendisinin bir tarihinin parçası olarak görüyorum. O nedenle biz de eğer insanlık adına var olduğumuzu söylüyorsak bu insanlık çizgisinin hepsini kendimizin tarihi olarak görmemiz gerekir. Görmezsek tarihe sonradan çıkmış, geç çıkmış bir millet olarak ortaya çıkıyorsunuz. O durumda da siz ana akım çizgide yer edinemiyorsunuz ve kendinizin görmediğiniz zaman da o çizgi sizi yabancı görüyor, oraya almıyor. O zaman ne oluyorsunuz? İnsanlığın, hele de ona bir mücadele, savaş açtıysanız, hele de onu yok etmek için uğraşıyorsanız insanlık çizgisi ve dolayısıyla insanlık medeniyeti çünkü onun uygulamasıdır sizi düşman olarak görüyor ve sizi yok etmek istiyor. Hı hı. Şimdi burada bilmemiz gereken çok önemli bir gerçek var. O da şudur. İnsanlığın nazarında insanın hiçbir önemi yoktur. O nedenle milyonlarca yıldır halen bugün bile milyonlarca insan leblebi gibi öldürülmektedir. Bunun sebebi budur. Eğer ki siz içinde bulunduğunuz çağın kesitine, insanlık çizgisi kesitine ulaşamadıysanız yok olacaksınız. sizi yok edecek ve hiç gözünü kırpmadan bir sinek öldürmekten farklı olarak görmeden sizi yok eder. O nedenle kıyamete kadar var olmak isteyen bütün toplumlar bu insanlık çizgisinin çağımız kesitine mutlaka bir an önce adapte olması gerekir. Hı hı. Hatta sadece adapte olmak da yetmez ki e, bu da çok zor bir iş ki halen olunamıyor görüyoruz. Ona adapte olup e, bir sonraki aşamayı üretmeye aday olmak gerekir. Onun da tek yolu bugün ki düşünüş biçimi olan adına akılcı ve bilimsel düşünme dediğimiz düşünüş biçimine bir an önce ulaşmak gerekiyor. Yoksa yok olup gideceksiniz. Kim yapıyorsa toplumlar olarak. Yok olup gidecekler. Bunun da temeli düşünmekten geçiyor. Hı hı. Bu düşünmek doğal, hormonal, biyolojik animal değil doğal akıl olan brain dediğimiz İngilizce beyinle değil beşeri insani hüminal akıl olan ilki logosidi bugünkü gelişmiş adı reason ration, rasyon'dur ve bugünkü beşeri düşünme ile ...düşünme yapabilir hale gelmektir. Evet, akılcı ve bilimsel düşünme dediniz hocam. Nedir akılcı ve bilimsel akılcı düşünme? Akılcı ve bilimsel düşünme her programda... ...tekrarlıyorum, hı hı. yine tekrarlayacağım ki... E, ...öğrenilsin ve gereken yapılsın. Bu doğuştan sahip olduğumuz bu hayvansal, animal... E, ...düşünmenin e, düşünmede olduğu gibi verili değil... Doğuştan buna sahip olmuyoruz. Bunu kendimiz, kendimize monte edip, eksersiz yaparak e, yapmamız gerekiyor. Tabii vaktimiz yeterse, bugün sıra gelirse, bugün yoksa haftaya, e, bu e, düşünmenin metotları var. Onları anlatacağız uygulamalı olarak. Ama özet olarak akılcı ve bilimsel düşünmeyi şöyle tanımlayabiliriz. Tabi bu tanımlamalar, kavramlar, felsefe sözlüklerinde çok zor ve karışıktır. Ben onları yani toplumumuz için kendim zahmet çekerek algılayıp, hazmedip kendi ifade kalıplarımla halkımızın her kesiminin, her kesitinin, her katmanının anlayabileceği şekilde söylüyorum. Ama yine de her zaman söylüyorum. Hele felsefede kesin ve son doğru diye bir şey yoktur. Zaten felsefede başkasının doğrularıyla da hareket etmek yoktur. Kendin yapacaksın, kendin öğreneceksin ve kendi aklınla kendi hayatını, kavramlarını, terminolojilerini oluşturacaksın. Bunu yapabilmek için akılcı ve bilimsel düşünme demek... Düşünme yapmak istediğin konunun ilgili olduğu bilim dalının o konu hakkında tespit ettiği bilimsel teknik bilgileri alarak e, sistematik akıl yürüterek düşünme yapmaktır. Dolayısıyla buradan şuraya geliyoruz, bilgi yoksa düşünme yoktur. Boşuna düşünürsün, boş dönen mikser gibi hur hur hur kuru gürültü çıkarırsın hiçbir sonuç çıkmaz. O nedenle bilgi yoksa düşünme yoktur. Öğreneceğiz. Ama sadece öğrenmek de yetmez. Üzerinde düşünme yapmamız gerekiyor. Düşünme yapmanın en önemli sonucu faydası şudur. İnsan zihinsel boğuşma düşünme yapmadığı yapmadan aldığı şeyle oluşmuyor. O nedenle zihinsel boğuşma işlemi yapmak gerekiyor. O nedenle onun üzerinde e, düşünme yapmak gerekiyor. Düşünürsek bizim oluyor. Yoksa kulaktan eğitimlerle hiçbir yere varılmıyor. Bin yıldır bu topluma kulaktan anlatılarak ne yapılıyor? Din öğretiliyor ama kanallar televizyonlar sizin kanalda öyle soruyor izliyorum e, vatandaşa dini sorular bilen çıkmıyor öğrenemiyor yazık oluyor zaman boşa gidiyor insanlar israf ediliyor o nedenle tahtaya da yazdınız sloganımızı evet. bu çok önemli bunu ezberlemek ezberlemek ve karşı zaman hı hı. E, bazı teknik bilgileri e, tamamen kaydetmek lazım. Ve gereğini yapmak lazım. Okuyalım hocam. Okuyayım. Hangi alanda olursan ol, o alanın önce bilim insana sonra da düşünürü ol diyorsunuz. Kesinlikle. Bu çağdan sonra böyle. Hı hı. Eğer ki bir alanda bilgin yoksa ve onun üzerinde düşünme yaparak onunla oluşmamışsan, insanlığın bugün, insanlık çizgisinin bugünkü kesitinin entelektüel piyasasında hiçbir değerin yoktur. O nedenle senin, yani o kişinin e, o insanların e, ölmeleri e, insanlık için hiçbir önemi yoktur. Hı hı. Hani deriz ya, insanın bir değeri yok. Bu tür insanların bir değeri yok. E, ama bazı yerlerde insanın değeri var, bazı ülkelerde. Neden var? Bundan dolayı var. Çağın, e, kesitini yakalamış ve onunla insanlığa faydalı bir şeyler yapıyor. Ve o insan eksilince insanlığın bir katkısı eksildiği için ona üzülüyor. Ama öbür türlü sadece kuru tüketici olan insanların yok olmalarından dolayı insanlık dediğimiz kavram mutluluk duyuyor. Çünkü bir asalak, bir sülük daha yok oldu diye seviniyor yani. Bunu bilelim. O nedenle bir an önce kendimize değer sağlayacak, yapacak bu işi yapalım. Evet. evet. O nedenle bugünkü medeniyete de Batı medeniyeti demek yanlıştır. Batı bilimi demek yanlış, Batı felsefesi demek yanlıştır. Bugünkü felsefede, bilimde, medeniyette insanlığın medeniyeti, bilimi ve felsefesidir. Çünkü demin de söylediğim gibi oralarda toplumun tümünün ürettiği bir şey değil bu. Hasbel kader orada yaşamış olan e, ve ilk zamanlar sayıları çok az olan ve toplumları tarafından yok edilen, Öldürülen, zehirlenen, idam edilen, mahkum edilen düşünürler vasıtasıyla oldu. Neden öldürdüler onları? Çünkü toplumsal yapıya yabancıydı. Ee, ama ne oldu? Bu e, 1500 yıl zarfında onlara çok şey borçluyuz. Hayatlarını verdiler. Kendileri hiçbir karşılıklarında görmediler o çabalarının. İnsanlık için canlarını verdiler, pes etmedi arkadan gelenler ve bugünü bize sağladılar. O nedenle insanlık dediğimiz o kavram bu kişilere minnet borcunu, vefa borcunu ödeyecektir. Nasıl ödeyecektir? Şimdi teknolojinin dolayısıyla bilimin gelişmesiyle beraber bu klonlama dediğimiz bir hadise var. Bu insanları tekrar klonlayarak dirilteceklerdir. Bir ilke teşebbüsünü yakın zamanlarda gördük, okuduk. O da Aristo'nun mezarının bulunması, Selanik'in 80 km batısında mı diye bir yerde ondan onu klonlamayı düşünüyorlar. Şimdi, diyeceksiniz ki 2500 yıl önce ölmüş bir insanın klonlanması mümkün mü? Evet. Yine e, okuduk, Rusya'da 30 bin yıl önce ölmüş bir beyaz ayıyı klonlamaya çalışıyorlar. 2 veya 3 yılımızı alır diyorlar, hı hı. bu mümkün. Hele 2500, hele 500, 1000 sene önce, 500 sene önce... Ölenleri klonlamak demek ki teknolojinin gelişmesiyle mümkün olacak. Hı hı. O nedenle e, insanlık e, bunlara minnet borcunu ödeyecektir. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla o medeniyeti biz icat etmedik, bunu biz icat etmedik, bizim değil. Bizim düşmanımız piskozundan kurtulmamız gerekir ve o çizgilerin hepsin çizginin kesitlerinin hepsini kendi tarihimiz olarak göreceğiz ki biz insanlığın bir parçası olduğumuzu gösterebilelim. Hı hı. Evet. Bir ülkeye kızdığımız zaman hocam mesela onun ürettiği ürünleri yıkıp yakıyoruz. Öyle protestolarımız var bizim. Onların evet. malı gibi düşünmeyeceğiz diyorsunuz. İnsanlığın Tabii. ürettiği teknoloji Tabii. diyorsunuz bu. Yani o ülke üretiyor tabi parasını o kazanıyor hı hı. ama onun bir başka ülke tarafından üretilmiş eş değer benzerini alıp kullanıyorsunuz. Hı hı. Aslında sizin orada yaptığınız şey şudur. insanlığın ürününü kullanıyorsunuz. Hı hı. O ülkede onu icat etmiş olmayabilir değildir de ama o da onu kullanıyor. Hı hı. Dolayısıyla bilime geldiğimiz zaman bilim gerçeğin bilgisidir. Bunu bileceğiz. Bilimin tespit ettiği dışındaki bilgilere Gerçek gözüyle bakamıyoruz. Dolayısıyla gerçeği öğrenmemiz lazım her alanda. Şimdi kişiler veya toplumlar gerçekten kaçıyorlarsa gerçekle karşılaşmaktan kaçıyorlarsa bilin ki onların bildikleri bilgiler yanlıştır. Çünkü gerçekle karşılaştığında bilgilerinin değersiz olacağı, yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. O nedenle ondan hep kaçarlar. Ma, Bildiklerinin gerçek bilimsel bilgi olduğunu bilen insanlar ve toplumlar bilimden kaçmıyorlar. Dolayısıyla bir insan bilimden kaçıyorsa anlayın ki o hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi bildiğini iddia edebiliyor ama bildiklerinin hepsinin yanlış olduğunu bilmelisiniz. Evet. Kendi bildiğinin dışında zıtlı bir şey duyan insandan da uzak durmak lazım. O da bilime göre makbul bir insan değildir. Çünkü e, bilimi e, bilimsel düşünmeye sahip olan kişi önce şu anlayışa varan kişidir. Benim bildiklerimde bir yanlışlık olabilir. Başkasının bildiklerinde de bir doğruluk olabilir, ihtimalli olması gerekir. Eğer katı e, kesinlikle o yanlıştır, benimki doğrudur diyorsa bilin ki o kişi dogmatik kişidir. Dogmatik insanlardır. Onlar duran bir su birikintisi gibi mikrop ve parazit üretir. En temizleyici madde sudur. Fakat o bile durağanlaşınca mikrop ve parazit üreten, larvalar üreten insanlara ve özellikle insanlara zararlı şeyler üretir. Şimdi akılcı ve bilimsel düşünme dediğimiz zaman laik ve seküler düşünmeyi hemen aklımıza getirmemiz gerekiyor. Şimdi hocam bize küçüklüğümüzden beri laik olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması diye öğretildi. Siz bunu söylerken düşünme nedir diye sorulacak yani. Önce onu bir açıklayın isterseniz. Şimdi bu bir e, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması bir sonuçtur. Hı hı. Bunu üreten, doğuran bir düşünme olması gerekir. Bir düşünme biçimi vardır. Bu düşünme biçimi nedir? Zaten laikliği, sekülerliği din ve devlet olarak aldığınız zaman ele siz olaya halen dinsel ve siyasal bakıyorsunuz demektir. Hı hı. Halbuki laiklik ne dinsel ne siyasal bir şeydir. O sadece düşünsel bir şeydir. Düşünsel. Dolayısıyla laik ve seküler düşünme tarafsız objektif nötr bir düşünmedir. Kendine göre sistemi ilkeleri vardır ve bu sistemi ve ilkeleriyle bütün fikir ve bilgileri test eder, elekler ele, elek, eleğinden geçenleri dinsel dahi olsa alır. <gülüyor> Laikliğin ne dostu vardır ne düşmanı. Dolayısıyla laikliği din düşmanlığı olarak algılamak zaten laikliği dinsel düşünmeye indirgemek demektir. Daha başından o laik düşünmeyi bilmediğimizi gösterir. O nedenle laiklik, tekrar söylüyorum sekülerlik, laik zaten sivil demektir. Sivil, laik, leymen derler. Yani ne asker, ne din adamı, efendim, ne cinsiyet, ne etnisite, ne mezhep, ne üniforma Bunlara bakmaz. Bunlardan özgür, bağımsız, kendi başına müstakil e, bir e, şey demektir. O nedenle bu laik ve seküler laik ve seküler düşünmeyi de öğrenip onu en azından bir düşünme olarak ele almak gerekir. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi Çağımızdaki e, sorunlara geldiğimiz zaman şunu bileceğiz ki çağdaş sorunlar düşünsel sorunlardır. Bunlar ancak düşünme ile çözülebilecek sorular sorunlardır. Çünkü e, çağın sorunlarını el, kol, ağızla bedensel, fiziksel organları kullanarak çözemezsiniz. Bunlar ancak düşünme ile çözülebilir. Ama düşünmeyi bilmiyorsanız ne olacak? Ne der atalarımız? Akılsız başın derdini ayaklar çeker. Yani aklın, başın, kafanın çözmesi gereken sorunları kafa çözemiyorsa ki olmadığı için çözemiyordur, olsa çözer bu sefer Fiziksel, bedensel organlara iş düşüyor. Şunu bir kez daha tekrarlamam gerekiyor. 18. asırdan sonra bütün işler koldan kafaya geçmiştir. Yani el, kol, ağız, ayak gibi fiziksel aygıtlarla artık hiçbir şey üretilmiyor. İletişim, ulaşım, tarım imalat, hatta sağlık, eğitim, savaş bile artık bedenle yapılmıyor. Kafayla yapılıyor. O nedenle 18. asırdan sonra çıkan 18. asırdan sonraki insanlığın ürettiği yeni kavram, kurum, kuram, değer, sistem, ilke, prensip, fikir, bilimsel bilgi. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bunları yok sayarak, bunları reddederek ancak kendimizi kandırır, avutur ve eritiriz. Hı hı. O nedenle güncelleşmek hangi alanda olursa olsun yapılabilmesi için öncelikle her alanda ki yüzlerce binlerce alan var dal var, branş var bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrenip bunlarla oluşmak ve bunlarla ürün, fikir ve bilgi ürünü verebiliyor hale gelmemiz gerekiyor. Yine burada ben Felsefe Üniversitesi'ni vurgulamam gerekiyor. Tabii, bunun yapılması lazım. Ve hatta bunun bütün Türk dünyası ve İslam dünyası için yapılması gerektiğine kanaat getirdim. Ve bunu da yapabilecek tek ülke Türkiye görünüyor. Diğerlerinin bunu ben gördüğüm kadarıyla yapmalarını şimdilik beklemek pek mümkün görünmüyor. Türkiye'ye böyle bir misyon, görev, sorumluluk vebal düşüyor ee, ve bunu yaparsa e, ancak o zaman o zaman e, bütün bu dünyanın e, kafası, beyni olur ve o kafan, onların da kafalarını ve beyinlerini üretebilir. Şimdi şöyle bir sonuca varıyoruz. Düşünürleri olan ülkeler ve insanlar ömürlerini yaşayarak geçirirler. Düşünürleri olmayan ülkelerin toplumları ömürlerini tüketmek için geçirirler. Evet. Bu çok önemlidir. Hı hı. Şimdi, burada ben akılcı ve bilimsel düşünmeye örnek ve edebiyattan felsefe üretmeye örnek olarak John Paul Sartre'yi işlemeyi düşünüyorum. Tabii, hocam hatta şey demiştiniz, yine tekrar edelim. Ee, sanat, edebiyat felsefe üretir, felsefe bilim, teknoloji üretir. Demiştiniz. Evet. Ve burada da bir bağlantı evet. kurmuştuk geçtiğimiz hafta. Şimdi göreceğiz. Ee, ama edebiyatın sanat üretebilmesi için edebi eserin o eserin edebi edebi sanatlar içermesi lazım lafı cüzaf düşünme işlemi yapmadan sistematik düşünme hayal tahayyül efendim mistik nostik sofistik düşünmeyle atmasyon tutmasyon spekülasyonla yapılan edebiyat dediğimiz eserler hiçbir şey üretmez. Sadece tüketir insanların duygularını e, sömürür ve var olan duyguları da tüketir. Şunu bilmemiz gerekiyor. Yapacağımız her şey ne olursa olsun toplumu mutlaka bir gıdım bir milim de olsa ileri götürecek şey olması lazım. Toplumun hazır var olan şeyini tüketecek ve onu geri götürecek şeylere prim vermemek gerekiyor ey halkım. Bunu sen yapacaksın. Evet. Şimdi bu batı felsefesi filan diyoruz. Bu batı değil. Ee, batıda yaşayan düşünürlerin ürettiği felsefelerdir. Ve her ülkeden çok değişik dallarda felsefi disiplinlerde bilimsel e, e, branşlarda çok sayıda kişi aynı şeye hizmet ediyor. Şimdi ben bunların herhangi bir bilim, bilim dalının tarihine veya bugünkü e, aşamasına ya da felsefi disiplinin Tarihine ve bugünkü aşamasına gittiğim zaman e, hele bugün bizden hiç kimseyi göremiyoruz oralardan. Öncelikle buralara girebilmeye çalışmamız gerekiyor. O nedenle çağımızın e, filozoflarının e, ürettikleri tipte felsefi eserler vermemiz lazım. Halkımıza onu bunu anlatarak e, anlatarak hatta ben bunu e, Sartre'yi anlatırken ben de o rahatsızlığı duyuyorum neden bizden birini anlatamıyoruz da onu anlatıyoruz hı hı. fakat e, mecburuz ben de isterim bir Sartre gibi bir eser vereyim ben de isterim felsefi bir eser açık söyleyeyim henüz ben yeni yeni geliyorum o aşamaya. Bir ömrümü e, harcadık. Niye? Çünkü ben çok geç fark ettim. Ben kendim fark ettim. Benim ülkemin eğitim sistemi benim zamanımda bile bugün de yok. O gün de yok. Bana bunu fark ettirmedi. Ben ilk orta lise üniversite eğitimlerimde düşünme nedir, nasıl yapılır diye bir ders görmedim. Benden sonraki nesillere soruyorum, onlar da görmemiş. Bugünkilere soruyorum, onlar da görmüyor. Dolayısıyla onlar da ileri yaşlarda fark edecekler bunu. Ama geç olmuş olacak. Çünkü oluşmanız lazım. Zihniniz daha anaokulunda o kanala yönelik uygun bir şekilde e, akışkan ve seyyel yapılması gerekir ki taşlaşmış, katılaşmış kayalaştırılmış, donuklaştırılmış eğitim süre, e, sürelerin boyunca bir kafayı daha sonraları 10 misli, 100 misli emek harcayarak ancak e, çocukluk dönemindeki evresindeki e, akışkanlığa ancak getirebiliyorsunuz. O nedenle Yeni nesillerimizi mutlaka anaokulu, ilkokul, orta lisede düşünme nedir, nasıl yapılır, sistemli düşünme, akıl nedir, nasıl çalışır, zihin nedir, nasıl çalışır, bunları öğretip e, eksersiz yaparak e, yetiştirmek gerekiyor. Elbette bazı el becerileri olan şeyler yapılmaya başlanmış e, ana ve ilkokullarda çok geç olmasına rağmen. Ama şunu bilmemiz lazım ki içinde düşünme bulunmayan el işleri hiçbir şey üretmez. Düşünme olacak. <gülüyor> Elinin kırılması ne işe yarar ki çocuklukta? Artık elle hiçbir şey yapmıyor ki kimse. E, o nedenle <gülüyor> Bir şey ağızla, elle yapılıyorsa o zanaatkarlıktır. Hı hı. Kafayla, düşünmeyle yapılıyorsa sanatkarlıktır. Bunu da gene programlarımızın birinde var. Ee, sanat orada geçecek. Hı hı. Ee, kime sanatçı deniyor dünyada? Kime şarkıcı, türkücü deniyor, tıngırcı, mıngırcı deniyor? Onları da anlatacağız. Ha. Evet. Yani sonuç olarak eğer düşünme işlemi yoksa bir işin içinde ama bu sistemli düşünme, sofistik, nostik, mistik düşünme değil. Sistemli düşünme yoksa ve onu elimizle, ağızımızla yapıyorsak. O zanaatkarlıktır, sanatkarlık değildir. Evet hocam şimdi reklam vakti geldi. Sonra Sartre'den devam edelim isterseniz. Kısa bir ara Aram'ın buradayız. Güzel. Edebiyattan felsefe üretmekten bahsediyorduk ve Sartre'deydik hocam. Buyurun devam edelim. Evet Sartre Fransız düşünür ve yazardır. Şimdi bu da önemlidir. Sadece kuru düşünür olmak da e, istenen bir şey değil. Aynı zamanda da yazmak ve anlatmak e, gerekiyor. Hı hı. Yani kamuoyuna e, sunmak gerekiyor. Sonuçta bütün işler e, kamu, kamu ile yapılır, toplumla hı hı. yapılır. O nedenle burada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bütün kamusal işler, görevler çok kutsaldır. Kamu görevi gören herkesin e, yaptığı iş ve giydiği üniforma çok kutsaldır Allah katında. Bu nedenle o üniformalar içerisinde çok dikkatli olmak lazım. O görevler üzerinde çok dikkatli olmak lazım. Kesinlikle e, yanlış kişisel çıkara dayalı e, yanlış işleri yapmamak gerekir. Çünkü bu çok fene çarpar insanın. Yani kamusal e, yetkiyi, kamu için verilen yetkiyi ve görevi kişisel kaprisleri, kompleksleri, çıkarları tatmin için kullanmak insanlığın bugünkü çizgisindeki tarihte de hep öyle olmuştur. Çok kötü animal bir şey görülür. Hı hı o nedenle ileri ülkelerde özellikle bu düşünüş biçimini çağın kesitini yakalamış düşünüş biçimini yakalamış ülkelerde mesela 3 kuruş da olsa 5 kuruş da olsa rüşvet alan yanlış yapan suistimal yapan mutlaka o görevden gidiyor çünkü o üniformalara leke getirmemek gerekir şimdi Topluma konuşan insanlar da böyledir, düşünen insanlar da böyledir. Onlar da kamusal bir e, e, görev e, yapıyorlar. Sorumlulukları var diyor. Büyük sorumlulukları var. E, önce kendileri o söyledikleri yapıda olmaları gerekir. Hı hı. İçi başka, dışı başka, açıkta başka, kapalı kapılar arkasında başka. Buna homo duplex diyor August Comte, çift kişilikli yani çift sarılı yumurta gibi kişiliğe sahip olmak günümüz insanlığı tarafından çok rezil görülmektedir. O nedenle kamusal görevlerde bulunanlar kamusal görevleri yapanlar çok dikkatli olmalılar. Onlara hem kanun da çarpar ve toplum da çarpar hı hı. ama en kötüsü Allah çarpar. Ve mutlaka çarpacaktır. Evet. Şimdi bu Sartre 1980'de vefat ediyor. 1964'te Nobel Edebiyat ödülüne layık görülüyor ama o ödülü reddediyor biliyor musunuz? Hı hı. Neden? Ya. Çünkü ...bazı şartlar koşuluyor... ...o şartlar... ...kendi kişiliğine... ...ve misyonuna uygun... ...gelmiyor ona... ...ne, e, ne menfaat sağlarsa sağlasın ...reddediyor... ...bu böyle kişilikler gerek. ...zaten bu işleri ancak böyle kişilikler yapabilir... ...ama onun üzerinde... E, ...ondan dolayı... ...1966-67 yılları arasında... Amerika'nın Vietnam savaşında ki katliamlarını sorgulama üzere kurulan Uluslararası Savaş suçları mahkemesi, diğer adı Russell mahkemesine başkan yapılıyor. Bakın. Evet, bir şekilde ödülleniyor yani aslında. Yani ödülden çok e, dürüst olduğu için, değeri biliniyor. Bu işi dürüst <gülüyor> yapacağı için efendim, kişisel çıkar düşünmeden objektif yapacağı için hı hı. bir de düşünür olduğundan kafası çalıştığı için evet. yani uydur kaydır e, tanıdığımdır odur budur yok yani hele de taraflı karar versin diye tanıdık birini getirelim yok o şöyle diyor çok önemli söz düşünme özgürlüğünden yoksun olmak demek Düşündüğünü söyleyememek değildir. Hiç düşünememiş olmaktır diyor. Hani biz hep kabahat buluruz. Efendim düşüneceğim ama çok engel var. Hı. Ne var? İşte devlet var, kanun var, ana baba var, zaten en büyük engel ilk en yakınınızda olanlar olur. Böyle bir şey değil. Bir engel yok. Çünkü düşünme İnsanın kendi kafasının içinde yaptığı bir şeydir. Hı hı. Onu hiç kimse görmez, duymaz. Ama sen düşünmeyi sevmiyorsun, zor geliyor, kaçıyorsun, bahane arıyorsun. Öyle bir deyimimiz de vardır. Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar dermiş. Evet. Anadolu'da böyle derler. Dolayısıyla Düşünme yapmanın önündeki en büyük engel kişinin düşünmeme isteğidir. Düşünme isteğinin olmamasıdır. Sartre insan karakteriyle ilgili olarak da şu tespiti yapar. Bunları aslında bir ön bilgi olarak okuyorum. Asıl e, eserini e, burada birlikte inceleyeceğiz. İnsan, şöyle diyor Sartre İnsanlar kahramanları Oynuyorlar. Neden oynarlar? Çünkü korkaklar. Korkak insanlar Kahramanlık oyunları Oynar. Evet. Azizleri oynarlar. Aziz yani evliya veli Ermişleri oynarlar. Niçin oynarlar? Çünkü çok kötü Ruhları vardır. Suikastçıyı Oynarlar. Oyunlarda Sahnelerde Veya davranışlarda Çünkü yanı başlarındaki Komşularını öldürmek için Yanıp tutuşuyorlar İnsanlar Oynuyorlar diyor çünkü Doğuştan yalancılar Çok güzel hocam Ya animal düşünme İşte animal düşünmeye Bırakırsanız kendinizi Yalancı olursunuz hı hı. Çünkü bir hayvan diğer hayvan olan yemini avlayabilmesi için yalancı olması lazım. Kurnazlık. Hı hı. O nedenle kurnazlık çok animal bir şey görülür. Ve kurnazlık yapan insan sıradayken öne geçmek, e, trafikteyken önün yarım metre açıldı, hemen önüne dalmak. Bunlar kurnazlık. Efendim, Birinin hakkını almak için kurnazca davranmak bunlar animal, hormonal davranışlardır. Bunlar doğuştan gelir. Satrin'in bir kitabı var, Çağımızın Gerçekleri diye. Bakın, düşünür bir adam. Bir sürü felsefe yapmış ama Çağımızın gerçeklerini de okumuş, içini nüfuz etmiş, Atlandırmış, adını koymuş, ortaya koymuş. Sade, e, tabii felsefe yapmadan iki amaç vardır. Biri aklın çapını genişletmek için düşünme işlemi yapmaktır. Onun için sayfalarca, yüzlerce sayfa soru sorar bir kelime üzerinde, bir tek kelime, bir tek davranış üzerinde, bir tek eylem üzerinde sayfalarca soru sorar, cevaplar bulur. Bu şey için hem o olgu, obje ve olayın ne olduğunu tanımak içindir ama bunun yanında aklın çapını genişletmek içindir. İkincisi toplumunu eğitmek içindir. Yani kamuya, topluma, piyasaya sürülmeyen e, çalışmaların bir önemi yoktur. Bu kitabın içinde düşünürün ve yazarın sorumluluğu ile ilgili bir bölüm vardır. Bu çok önemli bir bölümdür. Buyurun. Sorumluluk nedir üzerinde? Bakın bir tek kelime. Sorumluluk nedir? Hı hı. Ben bu ülkede e, yıllardır yani e, Felsefeciler vardır, filozofi yoktur tamam kabul ediyoruz. Ama bir tek kelime üzerinde bunların yaptığı gibi felsefe yapanın kitabını okumadım. Yok yani. Sartre edebiyatçı Dostoyevski'nin bir sözündeki sorumluluk kavramı üzerinde felsefe yapar. Dostoyevski de son çağın... ...Rus edebiyatçılarındandır. Bakın... ...bir edebiyatçının... ...felsefe yapmaya nasıl malzeme... ...sağladığını da görüyoruz orada. 1881'de... ...vefat etmiş Dostoyevski... ...yani Atatürk'ün doğduğu yıl. Atatürk bunların hepsini okudu. Evet. Biliyordu. Eğer edebi eserde... ...düşünsel bir... ...önemli fikir varsa... Onun üzerinde felsefe yapılır. Hayal ve tahayyülle yazılan edebi eserlerde felsefe yapılmaz. Eğer ki binlerce satan bir şiir, bir roman, bir hikaye kitabı filozoflar tarafından üzerinde çalışma yapmaya değer görülmüyorsa onun bir değeri yoktur. Şimdi Dostoyevski şöyle bir cümle kullanır. Her insan, herkes karşısında her şeyden sorumludur. Bakın. Şimdi bunu alıyor Sartre, bunun üzerinde felsefe yapıyor. Şöyle diyor, bu söz gün geçtikçe doğruluk kazanıyor. Her insan millet topluluğunda biraz daha kaynaştıkça millet topluluğu da İnsan topluluğuna biraz daha katıldıkça her birimiz gittikçe daha geniş ölçüde sorumlu oluyoruz. Bakın insanlık bir millet, o millet, benim milletim yok. İnsanlık adına sorumluluk. İster bizde ister başka bir memlekette olsun. Birilerine bir baskı oldu mu bunu açığa vurmayanların her birini sorumlu tutuyoruz artık milletler arasında gidip gelme ve haberleşmelerin bu kadar çok olduğu bir çağda dünyanın herhangi bir yerinde bir haksızlık işlenmişse hepimiz bu haksızlığın sorumluluğunu taşımaya başlarız Amerikalıların çok sevdiği One World, tek dünya birçok anlamlar taşır diyor. Ama bunlardan biri dünyada olup bitenlerden herkesin sorumlu olduğu anlamıdır. Niye süper güçler Suriye'de orada burada bir sürü şeyler yapıyorlar ama rahat yapamıyorlar. Örtülü yapıyorlar. Açıktan yapamıyorlar. Niye? Çünkü Suriye'de yapılan bir şey başka ülkelerdeki insanların da meselesidir artık. Herkesten önce onlardaki düşünürlerin de meselesidir. Aslında bakmak lazım oradaki Amerika'daki düşünürlerin bu konulara nasıl yaklaştıklarına ve iktidarı, hükümeti nasıl eleştirdiklerine bakmak lazım. Mutlaka yapıyorlardır. Yapmıyorlarsa zaten felsefe piyasasında, bilim piyasasında değer kaybediyorlardır. Peki sorumluluk sahibi olanlar neyin sorumlusu olacak? Bu soruyu soruyor bakın. Yazar ve düşünür adı verilen bir takım uzmanların sorumluluğu Sadece işini yapmakla değil, insanlıkla da, insanlarla da ilgilenmek olmak olmalıdır. Bunun üzerine konuşma kelimesini alır. Konuşma Hı. bir tek kelime. Bunun üzerinde felsefe yapar. Bunu açımlar, açar. En küçük hücrelerine kadar girmeye çalışır. Nedir konuşmak dediğimiz zaman? Ne demek istiyoruz? Aslında ne yapıyoruz konuşma dediğimiz zaman? Konuşma bir düşünce veya bir nesneyi gösterir. Onların yüzlerinden örtüyü kaldırır. Yani konuşma insanın örtü kaldırma açığa vurma işidir kelime bir nesneyi karanlıktan çıkarır onu bizim hayatımıza mal eder mesela bardak dediğimiz zaman görünüşte bir şey değiştirmiş olmuyoruz de olmuyorum ama bardak dediğim zaman onu kendim içinde başkası içinde bardağı karanlıktan çıkarmış oluyorum onun onu belki görmemiştiniz ya da toplu bir algı içinde bardak kaybolmuştu hı hı. o halde konuşmak bir şeyleri değiştirmektir hiçbir şeyi değiştirmeyen konuşma yoktur bir şey söylemeden konuşmak başkadır hakikaten adam saatlerce konuşur ama hiçbir şey söylemez Böyle çok var. Ama hakikaten bir şey söylemek için konuşuyorsanız konuştuğunuz an değişim olmuştur. Bundan ötürü ben bardak der demez ne kadar küçük ölçüde olursa da dünyamız değişmiş oluyor. O anda sizin için biraz önce yok olan bir şey var oluyor. Adını söylememle birlikte bardak dünyamıza katılıyor ve onunla şimdi bir alışverişe girmiş oluyoruz. Şu felsefeye bakın. Şimdi tabii konuşmak, burnla ilincili olarak yanlış yapma konusu üzerinde felsefe yapıyoruz. Şöyle diyor Sartre Nedense yöneticiler Habire yanlış yaparlar Ama Hiç yargılanmak istemezler Fakat Konuşanlar yanlış Yaptıklarında onları Hemen yargılarlar Demek ki bu durum Avrupa'da da Bir asır öncesinde Bir asır da değil 1980'de vefat ediyor yani Orada da bu durumlar var Şöyle diyor devamlı Sartre, nasıl masumca yani hatasızca devlet yönetilmezse, hatasız konuşulmaz da, yazılmaz da, yanlış yapmaya izin verilmeyen yerde gelişme olmayacaktır. Çünkü hakikaten yanlışların, şey doğruların hocası yanlışlardır yanlış yapılmadan doğru yapılmaz yanlış yapmayın diye hiçbir şey yapmazsan doğru da doğmayacaktır yazarlık ve düşünürlük belli insani niteliklere sahip bir insan toplumunu da gerektirir yani hitap edeceğiniz toplumun da bazı özellikleri olacak adam hiçbir şey bilmiyor hiçbir konuda kulaktan durma bir iki şey biliyor anasından babasından görme duyma taklide dayalı bir şeyler öğrenmiş farklı bir şey duyduğunda hemen zıplıyor karşı çıkıyor ahkam kesiyor böyle bir toplumda da şey olmaz onun için o toplumun da belli niteliklere sahip olması gerekir ama toplum o niteliklere sahip değil diye anlatmamazlık, yazmamazlık edemeyiz. Yazmayı anlatmaya devam edilecektir ki toplum da bir çizgiye gelsin, niteliklere sahip olsun. Onun için o bu ne dedi, o öyle dedi, bu böyle dedi diye onlara bakılarak hiç kimse yapacağı şeyden geri kalmasın. O nedenle, çünkü yapılan şey kaybolmaz. Eskiden ne denirdi? Sen yap denize at Balık bilmezse Halik bilir Halik yaratan demek Şimdi Sen yap havaya at Halk bilmezse Google bilir Kayıtlara geçer hı hı. Kıyamete kadar orada kalır ee, Nasiplenmek isteyen nasiplenir Bu nedenle diyor Bu davranış bütün toplumlarda mümkün değildir. Mesela bir baskı toplumunda bu özellikler yoktur mesela diyor. Devam ederek diyor ki, yanlış yapmayı engelleyenler o toplumun gelişmesini engelleyen toplumsal düşmanlardır. Çünkü doğrunun hocası yanlışlardır oradan geliyor adını koymak dediğimiz bir konuya şunu bilelim felsefe olgu, obje ve olayı tanımak, tanımlamak ve adını koymaktır bir şeyi adlandırmak çok önemlidir bir şeyin sözünü etmemek demek onu düşünmeksizin ve bilimcimize mal etmeksizin çünkü hakikaten bir şeyi düşünmüyorsanız, düşünmeden alıyorsanız bilincinize mal edemezsiniz onu. O sizin olmaz. Siz de onunla oluşamazsınız. Dolayısıyla onu düşünmek sizin ve bilincimize mal etmek sizin geri dönüp ne yaptığımızı görmeden yapmaktır. Onu yaparız ama yaptığımızı görmezlikten geliriz. Bu ise yaptıklarımızı örtbas etmektir. Adlandırılan şey masumluğunu kaybeder. Dil yani lisan bir bakıma masumlukları ortadan kaldırır. Masumluk günahsızlık demek. Filanca eziliyor demedikçe onun ezilmesi bir şey demek değildir. O ana kadar kimse bu durumun farkında değildir. Belki o kişinin kendisi bile farkında değildir. Bir tek kelimedir buna bir anlam kazandıran. O kelime de eziliyor kelimesidir. Şu formülasyonu söyler. Bir şey adlandırıldı mı o oldu bitti demektir yalnız adının konması yetiyor. Hı hı. Evet. Edebiyat içinde bir felsefe yapıyor, adını koyuyor. Diyor ki, edebiyat her şeyin adını verdiği için düşünülmeyen, belki de bilinmeyen bir şeyi düşünce ve nesnellik ortamına getirdiği için edebiyattır. İşte, bunun gibi yazar ve düşünür istesin istemesin bireysel ve toplumsal iş, ilişkilere sevgi düşmanlık, ezme ya da dayanışma gibi atlar veren kişidir. Adını koyacaksın kardeşim. Yapılan iş nedir? Sen adını koy. Gerisini bırak ilgili yerlere. Şimdi Diyor ki, fakat yazar ve düşünür propagandacı durumuna düşmemelidir. Çünkü propaganda yaptığınız an siz yazar ve düşünür olmaktan çıkar, tetikçi durumuna düşersiniz. Evet. Tetikçiler hiçbir zaman insanlık çizgisinde Makbul görülmezler. Devam ediyor. Diyor ki, yazar da diğer bütün insanlardan farklı değildir. Fakat o, konuşma yolunu seçtiği için bütün bunları konuşmak zorundadır. Özgürlük adına kötüye karşı koyması, Zorbalıkla savaşması gerektiği su götürmez. Her türlü zorbalığı kötülemek zorundadır. İster dostları zorbalık etsin, ister düşmanları. Evet. Şimdi geliyor buna bağlı olarak komşu dediğimiz komşu dediğimiz... E, kavram üzerinde de bir felsefi açılım yapıyor. At koyma ile ilintili evet. olarak. Komşumun davranışına bir at koyduğum zaman o artık ne yaptığını bilir. Üstelik bunu benim bildiğimi de bilir. Bu yüzden de bana olan davranışı değişir. Onun ne yaptığını başkalarının da bildiğini ya da bileceğini bilir ve yaptığı iş kişisel öznellikten çıkıp nesnel ve kamusal bir anlam kazanır. O nedenle komşumun rahatsız eden davranışını ona söylemem gerekir diyor. Şimdi diyor ki yazar genel olarak iyi budur, kötü şudur diyecek olursa sorumluluğunu unutmuş olur. Hani soruyorlar ya şu iyi midir, bu kötü müdür, bu helal midir, bu haram mıdır? Bunlar bu çağda lüzumsuz sorulardır. Çünkü şöyle diyor yazardan istenen bu değildir. Yani şu iyidir bu kötüdür şu doğrudur bu yanlıştır demek değildir yazardan düşünürden istenen çünkü aslında genel olarak iyi ve kötünün ne olduğunu herkes bilir bilmiyor musun onun kötü ise haramdır zaten ise helaldir sen iyinin kötünün ne olduğunu bilmiyor musun herkes bilir hem de şeytandan daha iyi bilir ama ama Yaptığı yapacağı bir kötülüğü birinden meşruiyet alarak soru soruyor. Almak için soruyor ve meşruiyet alarak o kötülüğü yapmak için soruyor. Birine soruyor, alamazsa fetvayı birine soruyor. Birine buluyor kendine uygun fetva. Kardeşim kendinden utanacaksın. Kendine yakıştırıyorsan yapacaksın. Ha o zaman. Yazar ve düşünürden istenen şey nedir? Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu söylemek istenen şey değil düşünürden. Ondan istenen şey nedir? Şudur. İyi niyetli insanları bu sorunlar üzerinde düşündürmektir. Düşündürmek bakın. Düşünme yoksa hiçbir şeyin önemi yok iyi niyetli insanları bu sorunlar üzerinde düşündürmektir. Etkin olmak konusunu diyor. Hani derler ya hocam anlatıyorsun anlatıyorsun ama ya ne etkisi oluyor ki? Şöyle diyor. Yazarın etkin olup olmaması da önemli değildir. Onun için o bir bayrak koşusuna girecek yani onun amacı, yazarın, düşünürün amacı yalnız kendi memleketinin okurlarını değil yabancı yazarları da etkilemek olacak. Yabancı yazarlar onun, o da yabancı yazarların düşüncelerini, direnişlerini, tanıtımlarını yığınlara iletecek. Sorumluluk ve suçluluk biz yazarların ve düşünürlerin önlememiz gereken en önemli şey elli yıl sonra insanlar bu adamlar yani yazar ve düşünürler dünyanın en büyük felaketinin geldiğini gördüler ama sustular. Denilerek sorumluluğumuzun suçluluğa çevrilmesidir. Kamuya konuşan insan sorumludur. Sorumluluğunu yerine getirmezse gelecek nesiller nazarında ve tarih karşısında suru, suçlu durumuna düşeceklerdir ve onlara beddua ve hatta lanet okunacaktır. Bizim bugünkü durumda olmamızın sebebi müsebbibi sizsiniz diye. Kamusal konuşma yapıp da kişisel çıkarı nedeniyle tetikçilik yapanları toplumlar suçlu görerek tarihe gömerler. Kısa bir süre çıkar elde ederler ama kıyamete kadar toplumun ahını alırlar. Kamusal konuşma yapanlar bu realitenin farkında olsunlar. Şimdi hakikaten insan iki yapıdan oluşuyor. Bunu hep bileceğiz. Eğer beşeri yapının gereğini yapmıyorsak animal yapının gereğini yapıyoruz demektir. O nedenle felsefeye göre insan doğadan olan fize, fizik de oradan gelir. Yani doğal ile insanın koymuş olduğu teze, oradan gelir. Yani yapay kurallardan oluşur. Thomas Hobbes bakın 17. asırda bu tespiti şöyle yapar. Her cismin doğal ve yapay olmak üzere iki yapısı vardır. Şimdi hümanalleğimizi, beşeriliğimizi bu biyolojik bedenimizde bulunan hormonal, kimyasal, hayvansal, doğal animal yapımıza egemen kılmamız gerekir. Kılmadığımız takdirde bizim tarih, insanlık tarihi açısından animal olarak hiç ağzına da almayacak ama Dünyaya gübre olarak gelmiş gitmiş olarak görecek hiç ağzını almayacaktır. Hı hı. Sadece toptan lanet okuyacaktır onlara. Evet hocam burada bir kısa araya gideceğiz. Tamam asıl sistemli düşünme nasıl yapılarak geldik en sonunda. Evet, evet. hocam iki dakikamız var değil mi yönetmenim? Evet iki dakikamız var hocam daha sonra da sistemli düşünmeye geçeceğiz reklamdan sonra. 2 dakika sonra reklama çıkacağız. Şimdi bu kişisel çıkarcı olmak, tetikçilik yapmak, kimin Hı -hı. olursa olsun yanlışın tetikçiliğini yap. Doğrunun bile olsa e, doğruyu e, dayatmak görevi yoktur diyor yazar ve düşünürün. Sadece doğrunun ne olduğunu ilgili bilim dalının tespit ettiği teknik bilgilerle ortaya koyup insanların onun üzerinde düşünmesini, yapmalarını beklemek. İnsanların yapacağı düşünmeyi bizim yapıp onlara sunmamamız gerekir. O nedenle televizyonlarda konuşan özellikle akademisyen kişilere söylüyorum. Hı hı. Ya da alanında uzman olan kişilere söylüyorum. Lütfen sübjektif taraflı kişisel çıkar endeksli konuşmayalım alanımızla ilgili konunun alanımızla ilgili olan teknik bilgilerini halka verelim hı hı. sonuçlara kararlara hükümlere onlar varsın şimdi ben yüzlerce konuşmacı dinliyorum her biri ayrı bir bilim dalının sosyal veya fen bilim dalının güya bu ülkenin kafa katmanlığını işgal ediyorlar bir tane alanı ile ilgili teknik bilimsel bilgi duyamıyorum senin görevin bu millet sana 10, 20, 30, 40, 50 yıl masraf yapmış seni o aşamalara getirmiş bunun için mi? sen ona bilgi ver diye Hüküm, yargı, hüküm, infaz, üçü bir arada yap diye değil. Evet hocam araya gidiyoruz. Gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz kısa bir ara. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. Hocam Sistem sistemli düşünmede kalmıştık en son. Buradan devam edelim buyurun. Sistemli düşünme beşeri akıl temelli yöntemli bir düşünmedir. O nedenle e, yöntemini öğrenmek gerekiyor. Kendiliğinden rastgele düşünme yapmakla düşünme yaptığımızı zannederiz. Halbuki boşuna düşünmüşüzdür. Fakat e, düşünme yapmadan önce her işte böyledir bir işin öncesinde ve işi yaparken ki esnada yapılması gereken şeyler vardır. Bu ibadetlerde de böyledir. Mesela namazın 12 farzı var denir. Altısı içinde altısı dışındadır denir. Yani e, önce dışında olanları e, halletmek gerekir. Yani bir iş yapacağınız zaman önce işinizi yapacağınız yeri düzenlemeniz gerekir. İşinizi yapacağınız yeri düzenlemeden sadece işle meşgul olursa, olmaya çalışırsanız bir sürü bulaşık engel çıkacaktır ve o işinizi yapamayacaksınızdır. O nedenle organize olmak gerekir öncelikle. Bir kendinize geleceksiniz e, ve işi yapmadan önceki yapmanız gerekenleri yapacaksınız şimdi onları bir anlatayım tabi buyurun merak etmek düşünmeyi ve öğrenmeyi merak etmek gerekir merak etmek bir arabanın debriyajı gibidir bir arabanın debriyajı açık olmazsa vitesi almaz ve gitmez merak etmek de düşünmenin debriyajıdır neyi düşüneceksiniz, niye düşüneceksiniz, onu bir merak edeceksiniz. Onu öğrenmeyi, onu yani ne demektir o, bu nasıl bir şeydir diye bir merak etmek gerekir. O nedenle Platon yani Eflatun felsefe merakla başlar der. Ona göre felsefe, yani felsefe derken ben burada sistematik düşünmeyi kastediyorum. Çünkü asıl felsefe tabii ki çok yüksek dozajda bir düşünmedir. Ee, onu belli kişiler yapabilir ama sistematik, sistemli düşünmeyi herkesin yapması gerekir. İnsanım diyen herkesin sistemli düşünmeyi yapabilir hale gelmesi gerekir ki herhangi bir sözü söylemeden önce herhangi bir davranışı yapmadan önce mutlaka düşünmelidir. Bunu nasıl yapmam lazım, bunu nasıl söylemem lazım diye ve hatta başından sonuna kadar planını başında düşünmelidir. Yoksa beşeri düşünmenin her zaman söylediğimiz gibi yönlendirmediği, yönetmediği davranışları mutlaka animal dediğimiz doğal, e, hayvansal e, düşünmemiz yönetecektir. Oradan da doğacak sonuçlar hayvansal olacaktır. Bugün kişisel ilişkilerimizde, toplumsal ilişkilerimizde, toplumsal hayatta eğer çok şeyden şikayet ediyorsak bilelim ki orada kolektif şa egemen olan hayvansal düşünmedir. O nedenle bu ülkede yaşadığımız bakın Türkiye'de yaşadığımız problemlerin sıkıntıların yüzde doksanı ileri dünya ülkelerinde yoktur. Sistemli düşünerek yaşayan toplumlarda yoktur. Biz burada bu ülkede çok lüzumsuz problemler yaşıyoruz. Müsebbibi de biziz. Neden? E bana ne felsefeden, bana ne düşünmeden. Ben neyim ki? Ya insan değil misin? İnsansan sistemli, beşeri düşünme yaparak yaşamak zorundasın. Ne hakkın var senin hayvanlığından dolayı başka insanların zarar görmesi, rahatsız olması? ne hakkın var? Sen hayvansın kardeşim. Git ormanda yaşa. Ağırda yaşa. İnsansan, insanlarla yaşıyorsan beşeri insani himinal, düşünme yaparak yaşayacaksın. Öyle istediğin gibi gidemezsin, İstediğin gibi adım atamazsın. İstediğin gibi bağramazsın. İstediğini yapamazsın kardeşim. Ama bir ülke düşünün isteyen istediği hayvanlığı yapabiliyor bu çağda böyle e, toplumlara insanlık çizgisi yaşama hakkı vermez vermiyor her gün leblebi gibi ölürsün her gün milyarlarca lira zarar görürsün fatura edersin sonunda da kanın tükenir yok olur gidersin Platon devam ediyor İnsanı doğadan ayıran ve kendi doğasını oluşturmasına fırsat veren doğumsuz merak anlayışıdır. Bakın insanda iki tane doğa var, iki tane fıtrat var. Biri hayvansal fıtrat, öbürü insani fıtrat. Dolayısıyla insani fıtratı hayvansal fıtrattan ayıran şey düşünme merakıdır. E ben de bunları yok olmasın, olmadan da nasılsa bulduk bir ilke yaşıyoruz. E yaşa bakalım. Her şeyin faturası var. Sen de ödersin. Ödemediğini çocukların eder, torunların eder, gelecek nesiller eder. Sonuçta bütün toplum eder. Bunu birinci Dünya Savaşı'nda yaşadık. birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıklarımız birkaç asır biriken o hayvansallıklar animallıkların sonuçlarıydı dağıldık gittik milyonlarca kilometre kare gitti arazi gitti ülke gitti bunları bin yılda atalarımız milyonlarca şehit ve gazi vererek elde etmişti Sen bir iki asır hayvansallığın yüzünden bunları verdin bunların sorumluluğu yok mu? Vebali hesabı yok mu zannediyorsun? Ne olacak? Ben istediğim gibi yaparım. Biraz da kabadayıysan kim bana ne yapabilir? Biraz da arkan güçlüyse bana kim yapabilir diyebilirsin. Kısa bir süre evet, kar da elde edebilirsin. Ama unutma ki her yanlışın faturası var. İkincisi, merak ettik. Peki düşünmeyi? Düşünmeyi neyle yapacağız? Beşeri akılla yapacağız. O halde beşeri aklı tanımamız lazım. Nedir? Nasıl çalışır? Bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Okuyacağız. Ama demin dediğim gibi, düşünme konusunda hiçbir eğitim sistemimizin, hiçbir kademesinde e, bilgi verilmediği, öğretilmediği gibi akıl konusunda da bir eğitim sistemimizde, kademesinde bir e, ders yok. Akbeşeri akıl nedir, nasıl çalışır? Herkes akıl akıl diyor, ne olduğunu bilen yok. Geçende sordunuz, siz de pes ettiniz anlaşılan, artık sormuyorsunuz. Soracağız hocam da. Artık sormuyorsunuz. Akıl nedir diye soruyorsunuz, ha ha, biliyor. Bilmiyorum diyor. Olmaz, olmaz. Öğrenecek, öğretecek. Önce devlet öğretecek. Madem sen çocuğu altı yaşında alıyorsun eline, ona her şeyi öğreteceksin. Olmadı, ana baba öğretecek. Ana baba nereden öğretsin o bilmiyor ki. Kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı? himmet himmete dediği atalarımız demiş. Nerede kal kaldı? Başkasına yardım edecek. Arkasından akıl yürütme gelir. Öyle kolay değil bu işler. Kolay olsaydı ve bir de ağızla yapılabiliyor olsaydı onu bizden daha iyi yapabilen olmazdı. Dikkat edin bakın, akıl ağızla yapılan işleri en güzel biz yapıyoruz. Her şeyi de ağızla yapıyoruz zaten. Dinimizi de ağızla yapıyoruz. Kur'an okumamızı da ağızla yapıyoruz. Her şeyi ağızla yapıyoruz. Ağızla değil artık kardeşim, kafayla, zihinle, evet... Akıl yürütmenin nasıl yapıldığını öğrenmemiz gerekir. Ben tabi bunların tek tek şeyine giremeyeceğim burada. Ama demin Sartre'de örnek olarak verdiğim o metninde bunların hepsi var. O nedenle buradan tavsiyem şudur. Düşünürlerin eserlerini okurken onların ne söyledikleri Elbette önemlidir ama onların ne söylediklerinden çok nasıl söylediklerini öğrenmek için okumak gerekir. Yine düşünme tembeli olan insanlar düşünürlerin ne söylediklerini öğrenmek için okurlar ki hemen hazır sonuçları alalım diye. Buna avcı toplayıcılık denir. Modern avcı toplayıcılık. İlk çağlarda doğadan hep avlama ve toplama ile geçindirdi insan şimdi de entelektüel alanda onun bunun fikirlerini ve bilgilerini avlayıp toplayarak geçinmeye çalışmak bu sürdürülebilir değildir nasıl fikir ürettiğini öğrenmek için okumak o işte bir iş yapmaktan kaçınmamak demektir bana iş çıksın diye okumak demektir Kendine iş çıkmasından kaçıyorsan anla ki hiçbir iş yapamayacaksın. Onun sözlerini alır nakleder durursun. Kim dinleyecek? Kim ne yapacak onu? Kimse bir şey öğrenmek de istemiyor ki artık zaten. Ama herkesin kendisini, zihnini oluşturabilmesi için nasıl fikir üretildiğini öğrenmesi şarttır. Akıl yürütmek bir fikirden sonuçlar çıkararak yeni başka bir fikre ulaşmaktır. Anlatabildik mi? Alırız Sartre'nin bir sözünü, onun üzerinde akıl yürütürüz, onun fikrinden biz de bir başka fikir üretiriz. Bunu bunun için okunur. Mantık bilmek bir kere. Mantık disiplini bilmeden beşeri sistemli düşünme yapmak mümkün değildir. Çünkü mantık beşeri düşünme yapmanın ilkelerini ortaya koyar. Bizde okutulur ortaokul lisede mantık ama anlaşılmasın diye okutulur. Sizde de öyle olmuştur. Formüllerle A, B, S, C, C'dur, budur falan evet. tamam da. Kardeşim nedir bu? Yani Bu nedir sonuçta? Ee, okutan kişinin bundan e, bunu hazmedip e, sonuç çıkarıp o sonucu söylemesi lazım. Yok. Kim uğraşacak? Ne gerek var? Yaz tahtaya. E, formalite icabı e, yerine geçsin. Evet. Mantıklı düşünme. Bir kere... Yani mantık bilmek mantıklı düşünme yapmak için şarttır. Eğer bir düşünme mantıklı değilse o doğru düşünme değildir. Mesela bazı mantık kuralları ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Yani düşünme yaparken fikir üretirken ürettiğimiz veya üreteceğimiz fikir gerçekle il ilişkili olmalıdır. Herhangi bir bilim dalının tespit ettiği gerçekle ilişkili değilse o mantıklı düşünme değildir. Hı hı. Yani gerçekliği tespit edilemeyen, bilinmeyen bir fikir üretmek sistemli beşeri düşünme değildir. Çünkü atmasyon tutmasyon yoktur burada. Öyle kendim böyle düşündüm, yok efendim. Hangi gerçekle Tutarlı arz ediyor. Soracağız. İki, geçerli olacak. Bu söylediğin, bu ürettiğin fikir, nerede geçerli? İnsan ilişkilerinde mi? Bir teknoloji icat etmede mi? Nerede geçerli? Nerede? Ha, dini konularda söylüyorsan, dinin hangi hangi temel kaynağına göre geçerlidir bu? Hiçbirini bilmiyor, atıp tutuyor. Kardeşim boş, yuzumsuz, değersiz iş yapıyorsun. En önemlisi belki de mantıklı düşünmede tutarlı olmak. Baştan sona kadar, kaç sayfa ise, bir sayfa bile olsa, yüz sayfa, beş yüz sayfa ise baştan sona kadar tutarlı olmak zorundasın. Bakın bütün alanların bu Değer hüküm yargıları terminolojileri farklıdır. Mesela sanatta değer yargıları güzel ve çirkindir. Bunları da yerli yerinde kullanmak gerekir. Ahlakta iyi ve kötüdür. Güzel ahlak denmez, yanlıştır. İyi ve kötü ahlak denir dinde sevap ve günah vardır. Hukukta suç ve suç olmayan vardır. Serbest vardır. Bilimde doğru ve yanlış kullanılır. Doğru ve yanlış bilimde kullanılır. Dini konularda doğru ve yanlış kullanılmaz. Ancak dine göre doğru ve yanlış olabilir. Yoksa realiteye göre doğru ve yanlış yargılamaları kullanılmaz felsefede de tutarlı ve tutarsızlık olarak kullanılır Cin felsefede de doğru ve yanlış kullanılmaz sen tutarlı mı tutarsız mı düşünme yapıyorsun ona bakılır bunları yerli yerinde bilmek ve kullanmak gerekir mantıklı düşünme mantık kuralına göre mantıklı düşünme şöyledir. Bakın bu biraz zordur ama ben gene yapabildiğim en kolaylaştırmayı yaparak söyleyeceğim. Soncul öncülün zorunlu sonucu olmalıdır. Cümle böyledir. Ne anladınız? Düşüneceğiz tabii üzerinde hemen anlaşılmaz. Soncul öncülün Zorunlu sonucu olmalıdır. Zorlama sonucu olmamalıdır. Yani bir ilkim attınız ortaya. Mesela dediniz ki Tanrı vardır Hı. veya yoktur dediniz. Onu o sonucu çıkaracak gerekçeler söylüyorsunuz değil mi? Bu söylediğiniz gerekçeler o sonucu zorunlu olarak doğurmalıdır. Tıpkı iki kere iki dört eder değil mi? Bak dört iki kere ikinin zorunlu sonucudur. Beş eder derseniz zorlama sonuçtur, yanlıştır yani tutarsızdır. Ha, o nedenle Tanrı var derken veya yok derken ortaya süreceğiniz gerekçeler onu zorunlu sonuç olarak doğurmalıdır burada tabi teolojik bir konu daha var. Mesela öncüler, gerekçeler bir tanrının varlığına zorunlu olarak götürüyordur. Ama o tanrının hangisi olduğuna hangisi olduğuna yani Yahudilerin tanrısı, Yahuva mı, Hindularınki avatar mı, Müslümanlarınki Allah mı, işte Hristiyanlarınki ney, e, ona da zorunlu götürmesi gerekir. Sen Yahova bu e, tek Tanrı, insanlığın tek Tanrısıdır dersen, gerekçelerin Yahovaya çıkmak zorundadır. çıkmıyorsa zorlama sonuç oluyor. O zaman iddia edemezsin onu. Tutarlı değildir, mantıksızdır. Yani ancak bu kadar açıklayabiliyorum geldik bir konuya daha üzerinde düşünme yapacağımız konuyu bilmek lazım konuyu bilmiyorsak onun üzerinde düşünme yapamayız peki bir konuyu mesela kalem dedik nedir bu kalemin kulaktan du, du, du, duyma ve kulaktan dolma e, hele de anadan babadan toplumdan sokaktan duyulan bilgiyle değil bilgiyle değil bu kalemin ilgili olduğu bilim dalına gidip, o bilim dalının bu kalemle ilgili tespit ettiği teknik bilgileri öğrenmek gerekir. Şimdi büyük imkan var, cep telefonunda internet var. Gir oraya kalem nedir diye. al onu. Adam diyor ki, ekonomik kriz var diyor. Soruyorum ekonomik kriz nedir biliyor musun? Ya o kriz işte, ya o kriz işte olmaz. Açacaksın. Ne zaman ekonomik kriz olur? Onu alacaksın o teknik bilgiyi. Onun üzerinde e, ne yapacaksın? Düşünme yapacaksın. Bilgi olmadan bu çağda yaptığın düşünme e, çöplük düşünmesidir. Hiçbir şey olmaz. Düşünürleri okumayı söyledik. Evet. E, onların nasıl fikir ürettiklerini öğrendik. Öğrenmek için okumak dedik. Bir de kavramları bilmek lazım. O nedenle bir kavramlar sözlüğü lazım. Bu kavramlar sözlüğü de bilim dallarına göre ve felsefe disiplinlerine göre farklıdır. Eğer bir konu üzerinde felsefi düşünme yapacaksanız felsefe kavramlar sözlüğü almak lazım. Eğer bilimsel bir konuda düşünme yapacaksanız, e mesela biyoloji alanında ise biyoloji kavramlar sözlüğü almak lazım. Mesela bilinç konusunu alalım. Bilinç, biyolojide farklı tanımlanır kavram olarak. Psikolojide farklı tanımlanır, felsefede farklı tanımlanır. Dolayısıyla sistemli düşünme böyle uzun bir iş, zor bir iş. bir türlü ne güzel. Tek ayak üzerinde 50 yalan söyler gibi değil mi? Ee, düşünme yapıyor. Hiçbir geçerli yok. Hiçbir kıymeti yok. Bilmiyorsan hiç boşuna oraya buraya da yazıp durma. Hiçbir değeri yok yani. Ha, geldik şeye özgür olmaya geldik. Bunları yaptık. Bundan sonra özgürlük gelir. Özgür olmak. Düşünme bilgiyi ve düşünceyi elde etmeye yönelen özgür bir düşünme işlemidir düşünme bütün baskıların ve sınırlamaların engellemesinden özgür olursa yapılabilir fakat bu engellemelerin en başında geleni dolayısıyla kişinin özgürlük alması gereken şey kişinin kendisidir Evet. Hocam bu özgürlük kavramı deyince aklıma şey geldi benim. Şimdi dikkat ediyorum mesela sosyal medyada ya da ekran yüzleri e, özgürlükten kastettiği şey genelde işte bikini giymek, istediği kişiyle ilişki yaşamak gibi şeyler oluyor aslında. E, hani bu, bu neden sizin bahsettiğiniz işte koldan kafaya geçememek, animal duygulardan... Bu daha e, duygulardan... başka bir konu var orada. Hayır. Orada motorluk, motor... motor Dan veya kaportadan söz edebiliriz. Hı. O kaporta özgürlüğü arıyor. Evet. Özgürlük deyince Motor özgürlüğü istiyor. değil bu. Hı hı. Bizim e, söylediğimiz özgürlük motor özgürlüğüdür. Kafa. Düşünme hı hı. işini yapan motor. Onunki kaporta özgürlüğü. Hı hı. Kaporta özgürlüğü e, kaporta eğer ki bir başkasını, bir toplumu ilgilendiriyorsa o kurallara uymak zorundadır. Ama motor özgürlüğü kendi kafanın içindedir. O kendi e, hiçbir şeye uymak zorunda değildir. Bunu ayıralım. Motor özgürlüğü kaporta özgürlüğü. Evet. Bizimki kaporta özgürlüğünü motor özgürlüğü yerine koyuyor. O ayrı bir şey. Hı hı. Yani kişinin sahip olduğu düşünmeme engelinden özgürlük almasıdır. İnsandaki en büyük engel düşünmeye, düşünmeyi sevmemesi, istememesidir. Bu özgürlük yoksa başka özgürlük arama. E bu özgürlük varsa başka özgürlüğe de gerek yok zaten. Ne diyoruz Sartre? Ee, özgürlük e, düşündüğünü söyleyebilmek değildir. Söyleyememek değildir. Yani o engel değildir. Hiç düşünmemiş olmaktır. Budur. Buna hiçbir engel yok ki. Kendi kafanın içinde kendinden özgürlük almak. En zoru da odur belki. Arkasından aklın özgürlüğü gelir. Aklı kullanmanın üzerindeki her türlü sınırlayıcı engelden özgürlük almaktır. Aklın sınırlı ve güdümlü kullanılmasından kurtulmaktır. Yani bu güdümleyen, sınırlayan e, dış faktörler vardır. Bunun başında din anlayışı gelir, tanrı anlayışı gelir, şeyh anlayışı gelir e, ya da ya bir başka şeyler gelir. Bütün bunlardan özgür olman gerekir. Eğer ki bir sınırlama varsa, dış faktör müdahalesi varsa aklın özgür değildir. O nedenle Kant, aydınlanma çağının e, Büyük filozofu Kant ve çağımızın da temelini oluşturan şu sözü söyler: Aklını kendin kullanma cesaretini göster. Aklını niye başkasına veriyorsun da başkası kullanıyor senin aklını? Arabanı verir misin başkasına kullanması için? Ya başka bir şeyini ver, paranı verir misin başkasına? Ancak tozuncuklarla bir koyayım bin alayım diye düşünürsen aslında tosuncuk seni tokatlamadı sen tosuncuyu tokatlamak için gittin oraya önce onun için bütün tokatçılar öyle der biz bizi tokatlamak isteyenleri tokatlarız derler çünkü o bana geldi hı hı. bir verecekti bin alarak beni tokatlayacaktı e o tokatlayacağına ben tokatladım çünkü tokatçılar hep tokatçıları tokatlar bu da felsefenin evet. budur. Evet. Evet. Ha aklını kendin kullanma cesaretini göster. Bu cesareti kendine göstereceksin. Önce. İrade özgürlüğü geliyor. Ha bunları bir sefer halledersin. Bir daha bunlara gerek kalmaz. Her düşünme yapacağında ha yani bunları tekrardan yapayım diye bir gerek kalmaz ama önce bunu bir halledeceksin. Bunları halletmeden, tarlayı sürmeden, Oraya tohum ekemezsin. Olmaz. Temel, hafriyat yapmadan temel atamazsın. Bir sefer yaparsın hafriyatı. Ondan sonra binayı yaparsın her zaman. Devamlı. İrade özgürlüğü. İrade, geçen de anlattık onu. Algılama özgürlüğüdür. Algı, algılama, isteme. Yani isteme, irade, istençtir aynı zamanda. Kişinin kendi iradesine sahip olması özgürlüğüdür. İradesini başkasına devretmemek gerekir, devretmemesi gerekir. İrade başkasına devredilince kişide irade boşluğu oluşur. Bu çok önemli, irade boşluğu tırnak içinde. Bu durumda kişi özgür düşünme yapamaz. Düşünmesini yapabilmesi için başkasının iradesine ihtiyaç duyar. İşte bu durumda mutlaka birine tabi olmak zorunda kalacaktır. Birine tabi olmaktan kurtulmanın yolu kişinin kendi iradesini kendisinin kullanabilme özgürlüğüne ve yetisine sahip olmasıdır. Şimdi siz eğer nesillerinize, çocuklarınıza, insanlarınıza irade özgürlüğünü sağlamaz da ondan sonra aman o cemaate, bu tarikata gitme dersen boşuna dersin. Genellikle çocukların irade boşluğunu sağlayanlar ilk önce ana babalarıdır. O çocukların kendi iradeleriyle Düşünmelerini önlemek, onun yerine ana babanın iradesini oraya monte etmeye çalışırlar. Evet. Kardeşim, ana babasının iradesine monte olan, yani kendi iradesini kullanamayıp irade boşluğuna düşen çocuk, mutlaka ana babasından daha cazip göreceği ve gördüğü, Hatta daha çok vereni gidecektir. Ona iradesini ipotekleyecektir. Bu arada bitirmek üzereyiz. ve Bir dakikamız kadar kaldı. Allah Allah. Seyircilerimizin çok dikkatini çekecek konular vardı aslında şimdi. İslam'da özgürlük gibi. Onları artık her şey var. bir sonraki programa bırakacağız. Ee, dikkat çekici konulardı bunlardı. Ee, bir sonraki programda devam edelim artık i̇şte bunlara. Ben, dediğim gibi bu web sayfama da baksınlar. <Gülüyor> Orada da bazı yazılarım var. Demok Ulusal Demokrasi Enstitüsü org diye hı hı. yani her şeyi tabii yani burada anlatmak bir de ağızla anlatarak olmaz yani. Okuyarak düşünerek olacak. Hı hı. Ben iki boyutlu yapıyorum. Orada da elimden geldiğince yazıyorum. Evet. Yine dediğim gibi hiçbir dediğimiz felsefede hele son doğru yoktur. O nedenle herkes kendi doğrusunu bulmak için bir Yol gösterebiliyorsan bizim yapacağımız odur. Evet hocam, böyle noktalayalım. Yolda teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda devam tamam. edelim. Çağdaş düşünmeyi noktalayacağız bu şekilde. Bir sonraki programda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.